Kerbela vakası Kerbela vakasını, tarihler başka başka yazmaktadırlar. Hele bazı kitaplar, acıklı hikayeler uydurarak, okuyanları şaşırtıyorlar. inançlarını düşüncelerini karıştırıyorlar. Yalan, uydurma yazılarıyla, okuyucularını kendilerinin bozuk itikadına sürüklemeye çalışıyorlar. Bunun için, Kerbela vakası hakkında, her zaman, Herkesin düşüncesi başka başka olmuş, herkes kendi düşüncesinin doğru olduğuna inanmıştır. Hindistanın büyük tarih alimi Muhammed Abdüşşekür Mirza Puri, Rahimullahü bu konuyu senelerce incelemiş, işin doğrusunu meydana çıkararak Şahadeti Hüseyin isminde müstakil bir kitap yazmıştır. Pakistan'da, Karaşi'de, Medrese-i İslamiye talebesinden, Gulam Haydar Faruk'i, Rahimehullahü u Teala, bu kitabı, Urdu dilinden, Farisi diline tercüme ederek, Refakati Hüseyin adını vermiş. Kitap, 1395, (Miladi 1975 senesinde, Karaşi'de basılmıştır. Kitabın ön sözünde diyor ki, İslam dininde, İlk olarak ortaya çıkarılan ve bu dine zararı çok büyük olan ve bugüne kadar milyonlarca Müslümanın dinden çıkmasına, sapıtmasına sebep olan fitne, hurafeler, hayaller, uydurmalar ve hususi maksatlar için kurulmuş, Müslümanlığa hiç uymayan şeylerdir. Bu fitneyi Yakubik Küleyni'nin oğlu meydana çıkarmıştır. Bu çocuk Abdullah bin Sebe ismindeki Yahudi'nin sapık, bozuk sözlerine aldananlardan biridir. İslam dinini içerden yıkmak, Müslümanları aldatmak için çok şeyler uydurmuş, yalanlarıyla bir kitap meydana getirmiştir. Bu kitaba Kâfi ismini vermiştir. Sonra ortaya çıkan Tusi meclisi ve başka azılı sapıklar, kâfi kitabındaki ilkeleri yaymaya çalışarak, Müslümanlar arasındaki ayrılık ve bozgunculuk ateşini körüklemişlerdir. Bunlar, takiyye dedikleri iki yüzlülüğü, dinlerinin esası yapmışlardır. Bütün yıkıcılıklarını, düşmanlıklarını, takiyye perdesi altında yürütmüşlerdir. Takiyyelerinin en meşhuru, Ehl-i Beyt'e muhabbet ettikleri sözüdür. Bu sözleriyle milyonlarca Müslümanı doğru yoldan çıkarmışlar, felakete sürüklemişlerdir. Müslümanları bunların tuzağına düşmekten korumak için, her şeyden önce, muhabbeti i Ehl-i Beyt takiyesinin iç yüzünü ortaya koymak lazımdır. Muhammed aleyhisselamın yoluna sarılan, ve ashab-ı kiramın izinde giden hakiki müslümanlara ehli sünnet denir. Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala muhabbet-i ehlibeyt sözünün manasına yalnız iyi demekle kalmamışlar. Ehlibeyti sevmenin imanın bir parçası olduğunu bildirmişlerdir. Sapıklar inançlarının temelinin Ehlibeyt'i sevmek olduğunu her zaman sık sık söylemekte iseler de her işleri, her hareketleri kendilerinin Ehlibeyt'e düşman olduklarını göstermektedir. Bu sözümüzü iyi anlamak için Hz. Hüseyn'i Sünniler mi şehit etti yoksa sapıklar mı? Bunu iyi incelemek lazımdır. Onların kitaplarını okuyan aklı başında bir kimsenin şehid edenlerin sünni olduklarına inanması mümkün değildir. Cahilleri aldatmak için Hz. Muaviye'nin ve Yezid'in isimlerini ileri sürüyorlar. Halbuki bu vakayı anlatan kitapların hiçbirinde bu iki halifenin Hz. Hüseyin'in mübarek kanıyla bulandığı açıkça yazılı değildir. Hazreti Muaviye'nin Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesine karıştığı hiç yazılı olmadığı gibi böyle bir emir verdiği de yazılı değildir. Hazreti Hüseyin'in şehadetinin Hazreti Muaviye'nin zamanında olmadığını söz birliğiyle bildirmektedirler. Yukarıda ismi geçen Molla Bakır meclisi Hazreti Muaviye'nin vefat ederken oğlu Yezide yaptığı vasiyeti şöyle yazmaktadır i̇mam Hüseyin'in, radıyallahu anh, Resûlullah'a olan yakınlığını biliyorsun. Kendisi, o hazretin mübarek bedeninden bir parçadır. O hazretin, etinden ve kanından hasıl olmuştur. Ben anlıyorum ki, Irak ahalisi, onu kendi yanlarına çağırırlar. Fakat yardım etmeyip, yalnız bırakırlar. Eğer senin eline düşerse, onun kıymetini bil. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ona olan yakınlığını ve muhabbetini hatırla. Onun yaptıklarına karşılıkta bulunma. Onunla aramızda kurmuş olduğum sağlam bağları sen koparma. Onu incitmekten, onu üzmekten çok sakın. Hazreti Muaviye'nin Yeziide olan bu vasiyeti Cilavül Uyun kitabının 321. sayfasında yazılıdır. Bu kitabı Şii liderlerinden Muhammed Bakır bin Murtada Feyzi Horasani yazmıştır. Molla Muhsin adıyla meşhur olup 1091 miladi 1679 senesinde ölmüştür. Şii ahuntlarından, Muhammed Takiyye Han'ın yazmış olduğu Farisi Nasihü't-Tevarih kitabında diyor ki: Muaviye oğlu Yezide şu vasiyeti de yapmıştır. Oğlum, nefsine, hevesine uyma. Kendini Hüseyin'in hakkından çok koru. Yarın Hakk'ın huzuruna çıkacağın zaman Hüseyin bin Ali'nin kanının boynunda bulunmamasına çok dikkat et yoksa o gün rahata huzura kavuşamazsın sonsuz azaplara yakalanırsın bundan sonra kitabının 6. cildinin 111. sayfasında Abdullah İbni Abbas'ın bildirdiği hadisi şerifi şöyle yazmıştır Ya Rabbi Hüseyin'in hürmetini ve şerefini gözetmekte gevşek davranana bereket verme Hazreti Muaviye radiyallahu an hazreti hüseyin'e karşı bütün sözlerinde hep edepli ve hürmetli davrandığı gibi yazılarında da ona karşı hiç saygısızlıkta bulunmamıştır. Halbuki İmam Hüseyin ona karşı yazdığı mektuplarında sert kelimeler kullanırdı. Hatta Yezyt ve Abdullah böyle kelimeleri görünce Hazreti Muaviye'ye sen de böyle sert cevap ver dediklerinde onlara karşı Hazreti Muaviye gülerek ikiniz de yanlış konuşuyorsunuz. Ben Hüseyin bin Ali'yi nasıl ayıplayabilirim? Benim gibi birinin bir kimseyi ayıplaması ve herkesi buna inandırmaya çalışması akıllı bir kimsenin yapacağı iş değildir. Hüseyin'i nasıl ayıplayabilirim? Allah'a yemin ederim ki onun ayıplanacak bir yeri yoktur. Ona mektup yazarım fakat onu korkutucu, üzücü şeyler yazmam." dedi. Şii yazar Nasihuddevarih kitabının 6. cildi 78. sayfasında "Hulasa Hüseyin'i incitecek bir şey yazmamıştır." demektedir. Hazreti Muaviye Hazreti Hüseyin'e karşı Edepli ve saygılı davrandığı gibi ona hizmet de ederdi. Nasihut Tavarih kitabında açık olarak diyor ki Hazreti Hüseyin'e her sene binlerce dirhem gümüş göndermeyi adet edinmişti. Bundan başka kıymetli eşya ve hediyeler de gönderirdi. Bu kadar edebine ve hizmetine karşı Hazreti Hüseyinden hakaret sıkıntı gördüğü zaman bunlara ehemmiyet vermezdi. Muaviye'ye radıyallahu teala an Yemen'den haraç malı göndermişlerdi. Bu kafile Şam'a giderken Medine'ye uğradı. Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an bunların hepsini alarak ehlibeyte ve sevdiklerine taksim etti ve Hazreti Muaviye'ye şöyle yazdı: Üzerlerinde mal ve amber yüklü develeri, Yemen'den Şam'a götürüyorlardı. Size götürdüklerini, Beytülmal hazinesine koyacaklarını anladım. Bana lazım olduğu için, hepsini ellerinden aldım. Vesselam. Hz. Muaviye, Hazret-i Hüseyin'e, radıyallahu anhum'a şöyle cevap yazdı. O deve kafilesine dokunmasaydın, bana getirdikleri zaman, senin nasibini senden esirgemezdim. Fakat, ey kardeşim, senin müdara edecek, tabasbus yapacak bir kimse olmadığını biliyorum. Benim zamanımda, sana kimseden bir zarar gelmez. Çünkü senin kıymetini, yüksek dereceni biliyorum. Her yaptığını hoş karşılarım. Bu mektuplar, Nâsih-ü kitabının 57. sayfasında yazılıdır. Emir Muaviye radıyallahu teâlâ an, Şam'a gelip, kendisine söylenleri de hoş karşılardı. Onlara mal, para ihsan ederdi. Yukarıdaki şii kitabı, bunu da şöyle anlatıyor. Hz. Ali'nin yanından Şam'a gelenler, Muaviye'ye kötü söylerler ve söerlerdi. Onu incitirlerdi. Bunlara da Beytülmal'den ihsanlarda bulunurdu. Zararsız, sıkıntısız dönüp giderlerdi. Sayfa 38. Bu yazılanlardan anlaşılıyor ki Hazretü Hüseyin'i şehid ettirdi diyerek Hazreti Muaviyeyi kötülemek çok çirkin iftira ve pek büyük yalan olmaktadır. Muaviye, radıyallahu tālihā an için Hazretü Hasan'ı radıyallahu tālihā zehirledi diyerek, kötülemeye kalkışmak da mümkün değildir. Çünkü Şii'lerin, Cilâ-ül-Uyun kitabının, 323. sayfasında de yazdığı gibi, Hazreti Hasan, Allah'a yemin ederim ki, bana karşı muaviye, bunlardan daha iyidir. Bunlar, Şii olduklarını söylüyorlar. Halbuki, beni öldürmeye kalkıştılar, ve mallarımı çaldılar demiştir Şii kitapları Yezi'din de bu cinayetlere karışmadığını ve sanıldığı gibi kötü olmadığını çeşitli şekillerde yazmışlardır Babasının Hz. Hüseyin hakkındaki vasiyetini hiç unutmadı Hz. Hüseyin'i Küfe şehrine çağırmak için bir şey yazmadı onu öldürmeye kalkışmadı Şehid edilmesi için emir de vermedi. Şehid edilince sevinmedi. Hatta çok üzüldü, ağladı. Onun için matem yapılmasına emretti. Şehid edenlere karşı sert davrandı. Hazreti Hüseyin'in ehlibeytine çok saygı gösterdi. İmam Hüseyin'in ehlibeytinin Şam'dan Medine'ye gitmek arzularını kabul edip İzzet ve ikram ile ve muhafaza altında gönderdi. Bunlar, Şii kitaplarında uzun yazılıdır. Meşhur Şii Ahundu Molla Bakır Meclisi, cilav Uyun kitabının 424. sayfasında diyor ki, Yezid, ehlibeyte Beyte karşı iyilikleriyle tanınan Velid bin Ukbe bin Ebi Süfyan'ı Medine'ye vali yaptı. İmamı Hüseyin'in ve evlatlarının radıyallahu an anhü mecmaîn düşmanı olan Mervan bin Hakemi vazifeden aldı. 432. sayfasında diyor ki: "Yezid İmamı Hüseyin'in düşmanı olsaydı onun düşmanını valilikten ayırıp yerine onun dostunu getirmezdi." 424. sayfasında diyor ki: Velid bir gece İmam Hüseyin'i çağırdı ve Yezid'in gönderdiği mektubu kendisine gösterdi. Mektupta Hazreti Muaviye'nin vefat ettiği ve Yezi'de biat olunduğu yazılıydı. İmam Hüseyin bunu anlayınca innalillallah ayetini okudu. Bu yazıda Hazreti Hüseyin'in Hazreti Muaviye'ye düşman olmadığını ve onu Hakiki Müslüman bildiğini göstermektedir. Böyle bilmeseydi onun vefatını işitince innalillahi ayetini okumazdı. Zecir bin Kays İmam Hüseyin'in radıyallahu teala anh şehit edildiğini Yezid'e bildirince başını eğip ses çıkarmadı. Sonra kaldırıp Hüseyin'i öldürmeyip ona itaat etmenizi istiyordum. Eğer orada olsaydım Hüseyin'i affederdim dediği Nasihütevahinin 269. sayfasında yazılıdır. İran'da basılmış olan Şiilerin Nehçül Ahsan kitabının 321. sayfasında diyor ki biri gelerek Yezide gözün aydın Hüseyin'in başı geldi dedikte. De, ona karşı gadaba geldi ve senin gözün hiç aydın olmasın dedi. Nasihut Tarih Kitabının 229. sayfasında diyor ki: Şimir Zil Cevşen İmamı Hüseyin'in mübarek başını yezidin önüne koyup övünerek devemin heybelerini altın ve gümüşle doldur ki anası ve babası cihetinden insanların hepsinin en iyisi olan bir kimseyi öldürdüm deyince, benden hiçbir ihsan bekleme, dedi. Şimir, korku içinde ve şaşkın olarak geri döndü. Dünyadan ve ahiretten nasip alamadı. Onu öldüreni, Allah kahretsin dediği de, 272. sayfasında yazılıdır. Şii kitapları açıkça bildiriyor ki, Hz. Muaviye ve Yezid, Hz. Hüseyin'in, radiyallahu teala mübarek kanına bulaşmadıkları gibi İbnü Ziyad ve İbnü Saad ve hatta Şimir de şehit edenler arasında değildir. Refakati Hüseyin'de yazılı Şii kitaplarında diyor ki: 1. İmamı Hüseyin ile harp edenler Şamlılar ve Hicazlılar değildi. Hepsi Küfe ahaliydi. Hulasa'tul Mesâib, sahibi 201. 2. İmamı Hüseyin'i Iraklılar şehit etti. Aralarında Şamlılar yoktu. Ehlibeyte zulmedenler Kûfelilerdi. Mesudi 3. İmamı Hüseyin'i şehit edenler arasında Şamlıların bulunmadığı iyi anlaşılmıştır. Sayfa 21. 4. Ebi Mahnef İbn Ziyad askerinin 80 bin süvari olduğunu bildirdi. Bunların hepsi Küfe'liydi." dedi. Nasihü't-Tabari, cilt 6, safha 173. 5. O zaman Küfe'den başka yerlerde bulunan Şiilerden hiçbiri imama yardıma gelmedi. Halbuki İmam Hüseyin Küfe'lilerin mektuplarına cevap yazarken Basralılara da mektup gönderip kendisine yardım etmelerini istemişti. Basra Şiileri de Yardım edeceklerini yazmışlardı Claül uyun İmamı Hüseyin'i Kerberaada şehit edenler daha önce İmam Ali'ye ve İmam Hasen'e de hıyanet ve zulmetmişlerdi. on iki bin kişi birleşerek İmamı Hüseyin'e mektup yazdılar kendisini küpheye davet ettiler yardım edeceklerine söz verdiler. fakat İmamı Hüseyin'in gönderdiği amcası olduğu. Müslim bin Ukayl'i şehid ettiler. Sonra, i̇mam Hüseyin gelince, Yezid'in askeri şekline girerek, onu da Kerbela'da şehid ettiler. Müseyyib bin Nuhbe ismindeki Şii'nin, Ömer bin Saad İbni Ebi Vakkas'la birlikte, Kerbela'ya gittiğini, Mecalisül Mü'minin, Şii kitabı yazmaktadır. 6. Şis bin Rebi'yi, Ömer bin Saadın emriyle dört bin Şii'ye kumanda ederek imama karşı saldırdı. Cilaül Uyun yedi. İmamın mübarek başını kesmek için atından ilk inen Habis, Şis bin Rebi idi. Hülasatül mesaib sahife otuz yedi. Sekiz. İmam Hüseyin kendisine saldıranlar arasında Mücarr bin Haceri ve Yezip bin Harisi görünce bana yazdığınız davet mektuplarını unuttunuz mu? dedi. Sayfa 138. 9. İmamın askerinin sol kol komandanı olan Habib bin Müzahir, İmam Şehid olunca güldü ve aşure günü sevinç ve bayram zamanıdır. dedi. 10. Şii alimlerinin meşhurlarından Kadi Nurullah Şüsteri de İmam Hüseyin'i şehit edenlerin Şii olduklarını bildirdi. Tembih Ehli Sünnet alimleri mezhepsizlerin dalalette olduklarını ve İslamiyeti içerden yıkmaya çalıştıklarını bildirmek için çok kitap yazdılar. Bu kıymetli kitaplardan 32'sinin ismi ve yazarlarının isimleri 263. sayfedeki 80. mektubun sonunda bildirilmiştir.